Meksika körfezine etkisi altına alan Alex kasırgası petrol sızıntısını temizleme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Körfezdeki şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle temizleme çalışmalarının bazıları iptal edildi. Ancak sızan petrolü denize yayılmadan tahliye etmeye yönelik temel faaliyetler devam ediyor. Yetkililer Alex kasırgasının sızıntıya neden olan petrol platformunun yaklaşık 100 kilometre yakından geçeceğini, dolayısıyla oluşacak dalgaların buradaki çalışmaları da olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Bu nedenle sızıntının yayılmasını önleme faaliyetlerinin bir hafta kadar ertelenebileceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Körfezi'nde BP'nin petrol platformundaki sızıntıyı önleme ve petrolü temizleme çalışmalarında 12 ülkenin ve uluslararası kuruluşların 22 yardım teklifini kabul edeceğini açıkladı. Şimdiye kadar ABD'ye 27 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu bildiriliyor. BP'nin işlettiği Deepwater Horizon adlı platformda 20 Nisan'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama meydana gelmiş. 2 gün sonra da bu platforma bağlı denizin 1500 metre altındaki kuyudan suya günde en az 60 bin varil ham petrol karışmaya başlamıştı. Şirket denediği çeşitli yöntemlere rağmen felaketi önlemede başarısız oldu. Geçen Aralık ayında Greenpeace üyelerine çay ikram eden Enerji Bakanı Taner Yıldız maalesef bu kez maden faaliyetlerine karşı çıkanları lobicilikle suçladı. Maden çıkarma faaliyetlerini protesto eden örgütleri lobilere hizmet etmekle suçlayan Yıldız yalnızca yerelde olan ve oradaki vatandaşlarımızın tepkilerini saygı ve dikkatle izliyoruz. Kapı kapıda oluşan manipülatif davranan gidip yatırımları durdurmaya çalışan bir lobi var şeklinde konuştu. Lobinin hedefinin madencilik sektörünün ilerlemesini durdurmak olduğunu söyleyen Yıldız. Ne yazık ki bunlar da Türkiye'ye ihracat yapan yeni Türkiye yani Türkiye'nin ithal ettiği bazı madenlerin fonları tarafından yönetiliyor. Niye bu oyunlara geliyoruz dedi. Bu tip açıklamaların kanıtları ile birlikte ortaya olması gerek. Ancak daha önemlisi madem yerel insanlar istemiyor, saygı duyuluyorsa istedikleri gibi maden çalışmaları niye durdurulmuyor? Konu lobicilerle saptırılıyor. Örneğin Amerika'da şirketlerin petrol lobisi yılda Washington'da 160 milyon dolar harcarken Türkiye'de hiçbir çevresi bir toplum kuruluşunun bütçesi bu miktarın %5'ini bile bulmuyor. Gözlerimizi çevremiz gereken çevre kuruluşları değil, ülkemizde maden açmak isteyen uluslararası kuruluşların lobileri. Bakanlığın bu lobilerin etkisinde kalmadığını umuyorum. Zira madenler çıkarılmasa da bir yere uçmuyor. Bu arada Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve 17 işçinin ölümüyle sonuçlanan grizu patlamasının yaşandığı kömür ocağı yeniden işletmeye açıldı. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Karadon Maden Ocağı'nda 17 Mayıs'ta meydana gelen grizu faciasında göçük altında kalan iki madencinin cesedi aradan geçen 44 güne rağmen hala çıkarılamadı. Bu kazada da 28 işçinin hayatı sonlanmıştı. Enerji için ölümcül kömür mü tercih edersiniz yoksa püfür püfür rüzgar mı? Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ilçenin içinden geçen Melet Irmağını kirleten Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki maden ocağına giderek duruma tepki gösterdi. Sivas'tan doğan ancak Ordu ilini boydan boya kat ederek Karadeniz'e dökülen Melet Irmağında yapılan analizlerde su içerdiği kurşun nedeniyle kirli olarak sınıflandırıldı orduların içme suyu ihtiyacının karşılandığı Menet Irmağı'nda meydana gelen kirlilikle ilgili yetkililer kirliliğin içme suyunu kullananları tehdit etmekle kalmadığını zaman içerisinde salınan kimyasal maddelerin başta balıklar olmak üzere tüm canlıları öldürdüğünü söyledi. Madenlerde arıtmaların gerektiği gibi yapılmadığı sadece gelişigüzel şekilde naylonlarla kaplandığı ve sızdırmazlığının bununla sağlanmaya çalışıldığı da belirtiliyor. Ancak zaten maharet Depolamakta ve temizlemekte değil, baştan kirletmemekte. Kulağa çılgınca geliyor ama bilim insanları Pasifik Okyanusu'ndaki 44 milyon kilo plastik atığı alıp bunun tamamıyla plastikten ve Hawaii adası büyüklüğünde bir geri dönüşüm adası inşa etmeyi planlıyor. Pasifik Okyanusu hali hazırda dünyadaki en fazla plastik atığı barındırıyor. Okyanus akıntıları plastik atıkları dev bir deniz çöplüğü haline getiriyor ve bu atıklar deniz yaşamı için ölümcül bir tehlike teşkil ediyor. Kurulacak adanın ve 500 bin sakinin enerjisi güneş ve dalgalardan sağlanacak. Projenin bir sözcüsü, burada üç amaç var. Okyanuslarımızı bu devasa plastik atıktan kurtarmak, yeni bir ada yaratmak ve sürdürülebilir bir yaşam alanı inşa etmek diyor. Yüzer adanın üzerinde bir şehrin yanı sıra büyük bir tarım alanı planlanıyor. Hadi diyelim yapılabildi ama baştan bu atıkları oluşturmasak daha iyi değil mi? Karalar bitti, şimdi denizleri de yüzen adalarla işgal etmeyi planlıyoruz. Türkiye Su Meclisi'ni oluşturan 50'yi aşkın vadiden gelen dere mağdurları, sayısı 1700'ü e aşan dere ve akarsu da bölge insanlarına, kültür mirasına ve doğaya zarar veren hidroeliktik santrallere yani HES'lere ve baraj inşaatını protesto etmek için Çevre ve Orman Bakanlığı önünde bir araya geldi. Bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde HES ve barajlara karşı yerel kampanyalar yürüten gruplar, Çevre ve Orman Bakanlığı önünde ilk kez ortak bir protesto gerçekleştirerek, dere soykırımını durdur mesajı verdiler. Yapılan basın açıklamasında yürüttüğü su politikasındaki kabul edilemez yanlışları nedeniyle Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun görevden alınması da talep edildi. Yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi.